Selin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar ee, Bu hafta benim e, diğer program ortaklarım yok e, Programcı olarak ben tekim ama e, Aslında Açık Radyo dinleyicilerinin Sesine ve programlarına aşina olduğu bir pro, eski programcı var bugün. Aslında biraz ara verdiler sadece diyelim. Ekonomi ekolojiden sonra e, yayınlanan e, daha önceki yayın dönemlerinde Yeşil Dalga e, programının programcılarından özgürlük. Erdem'le Mutlu'yla birlikteyiz bugün stüdyoda. Özgül hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Bu sefer de konuk olarak gelmek sefer... güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Öyle evet. yoğun bir hazırlık yapmak gerekmiyor, Ge telefonları ayarlamak gerekmiyor. Geliyoruz, çayınızı içiyoruz, <gülüyor> ikramınızı yiyoruz, programı bekliyoruz. Evet, <gülüyor> evet. şimdi neden bu hafta Özgül'le birlikteyiz? Özgül Erdem'le Mutlu, Tema Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı aynı zamanda. Ee, ve e, 4-5 yıldır e, Konya Karaman bölgesinde gündemde olan e, oradaki e, çok geniş bir alana yayılmış ve şu anda üzerinde aslında çok verimli tarım topraklarının e, bulunduğu ve çok yoğun bir şekilde... Meyveciliğin yapıldığı, tarımın yapıldığı alanda çıkarılmak istenen bir linyit kömürü madeninden bahsediyoruz. Ve o tabii kömürün çıkarılmasının ardından da oraya yapılmak istenen kömürlü termik santrallar. Biz tabii daha önceki programlarımızda bahsettik bundan. Yeşil Dalga'da da sık sık gündeme geldi. Bu çok önemli. Türkiye'nin aslında en önemli enerji projelerinden bir tanesini oluşturuyoruz. Bu Konya Karaman'daki plan, proje diyelim İstersen biraz dinleyicilerimizi tekrar hem hatırlatmak hem de biraz bilgilendirmek açısından Bu proje ilk ne zaman gündeme gelmişti ve tam olarak ne içeriyordu İstersen onunla başlayalım ondan sonra bugüne doğru getirelim Peki Şimdi aslında 2012 senesi kömür mücadelesine baktığımızda bu kömür madeni ve kömürlü termik santrallerle ilgili konuların çok daha fazla gündeme gelmesi 2012 yılının hükümet tarafından kömür yılı ilan edilmesiyle başladı. 2012 senesinde kömür yılı ilan edilerek Türkiye'nin bütün kömür, yerli kömür rezervlerinin önümüzdeki süreçte çıkarılacağı ve bunlardan enerji üretimi tesisleri kurulacağı söylemi başladı. Biz de tema vakfı olarak zaten Konya'nın Karapınar ...bölgesine çölleşme yüzünden... ...zaten çalışmalar, projeler hı hı. üretiyorduk... ...o bölgede de çalışıyorduk... ...tam orada e, kuraklıkla ilgili... E, ...çalışmalar yaparken... E, ...anlamı da sonuçlar elde etmişken... ...birdenbire e, derdimiz çok daha büyük oldu... ...çünkü aynı sene... ...2012'de kömür yılı ilan edilmişti demiştim... ...2012 senesinde Maden Tetkik Arama'nın... ...MTA'nın... E, ...ayınladığı raporlar da burada... Karapınar, Konya ve Karaman'ın Ayrancı mevkinde büyük bir kömür rezervi olduğu bilgisi ortaya çıktı. Yani META'nın kendi raporlarında yayınlandı ve bunu izleyen süreçte hızlı bir şekilde bölgeye kömürlü termik santral yapılması dinleme geldi. Biz de gerçekten çok büyük endişe duymaya başladık ve yerelde TEMA Vakfı temsilcileri başta olmak üzere... Ee, ne yapmalıyız, bu konuyla ilgili neler yapabiliriz diye hızlıca harekete geçtik. Aslında dediğim gibi vakıf yani Tema Vakfı bölgede 2008 ve hatta öncesinden beri farklı projelerle ilgili çalışıyordu. Ama 2012'den itibaren de öncelikle konuyu anlayalım. Tam olarak nerede planlanıyor, kömür rezervi, ha, hangi alanda kömür madeni planlanacak, e, bu hangi süreçte termik sentral projesi yapılacak Hı -hı. diye çalışmaya başladık. Ve e, bununla ilgili olarak da 2012'de bir rapor hazırladık. Bilim Kurulu'yu Diyelerimizin desteğiyle e, kömürlü termik santrallerin etkisi, hı hı. etkileri uzman raporu başlıklı. Hı hı. O dönemde de sizler de gene basın temsilcileri de destek verdiler araştırmamızın sonuçlarını yaymamıza. Ee, çok detaylı bahsetmeyeceğim rapordan. Rapor hala evet. Tema Vakfı'nın web sitesinde erişilebilir. Hı hı. Ama o seneden itibaren, 2013'te e, yayınlanmasından itibaren aslında daha fazla bilgiler de ortaya çıktı. Hı hı. Ve e, araştırmalarımızı daha da derinleştirdikçe daha fazla endişe duymaya başladık diyeyim kısaca. Evet. E, çünkü baktığında Pelin, e, kömür, madeni, rezervlerin olduğu yer ve termik santral planlanan yer... Türkiye'nin en verimli taramalarından evet, bir tanesi ondan üzerinde. Ondan bahsetmemiz lazım. Yani esas en e, kritik mesele bu. Yani tabii kömürün e, bütün o sağlığa etkisini, işte iklim değişikliğine olan etkisini falan konuşuyoruz. Ama şu anda termik santral e, yapılmak istenen ve madenin çıkarılmak istendiği bölgeden biraz bahsedelim. Dün de biz sahadaydık, e, Karaman'daydık, e, Tema Vakfı'nın. Yereldeki bölgedeki temsilcileriyle birlikte oradan da hem yerinde inceleme fırsatımız oldu hem çok daha detaylı bilgi alma imkanımız oldu. Biraz istersen oradaki şeyden bahsedelim tarımsal varlıktan. Evet oraya baktığımızda aslında hem Konya'yı hem maden rezervleri açısından baktığımızda hem de planlanan termik sentral iki ilimizin... E, sınırların örtüştüğü, iki ilimizde kapsayan bir bölgeye planlanıyor. Onun için hem Konya hem Karaman vurgusunu yapıyoruz ama normalde bildiğimiz Konya Kapalı Havzası dediğimiz bir bölge. Evet. Bu bölge tarım açısından e, gerçekten çok kıymetli. E, tam da Türkiye'de e, genel olarak baktığımızda dünyada da çok daha ön plana geliyor gıda güvencesi hı hı. konuları. Bunları konuşurken su güvenliği, gıda güvencesi konularını konuşurken... Türkiye'nin önemli büyük ovalarından birine denk gelen Konya Karaman illerimize kömür yani kömürle ilgili planlar gerçekten hepimizi çok rahatsız eden konular. Evet. Bir kere baktığımızda oradaki tarımdan bahsedelim demiştin. Hı hı. Buğday hepimizin yani çocuklukta kitaplardan beri duyduğumuz hani Türkiye'nin tahıl ambarı dediğimiz, buğday ambarı dediğimiz bölge... E, Konya Kapalı Havzası e, Karaman'da da dün de sizin Seninle ve diğer gazeteci arkadaşlarımızla e, Tema Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Made, e, Tema Karaman İl Temsilcisi Mutalip Bey'in de katılımıyla yaptığımız Saha gezisinde gördünüz sizde evet. Karaman üzerinde baktığımızda da ...bir buçuk milyon bir bahçe... ...çok büyük bir bahçenin yakında... ...olduğu bölgeye gittik. Evet bölgeye elma gittik. bahçelerinin... Oldu. ...yaklaşık bir buçuk milyon elma ağacının olduğu... ...hani gözümüzün sen de gördüğün için... hani <gülüyor> evet. ...sana bakıyorum burada hani göz, göz alabildiğince... ...göz evet, ucu bıçağı olmayan... ...elma bahçeleri ve... Aslında toplamda tabii biz bir tane e, bahçeye Hı -hı. gittik ama tabii oradaki e, yetkililer, e, bölgeden e, insanlar orada aşağı yukarı 4,5-5 milyon civarında toplamda elma ağacı bulunduğunu söylediler. Bütün o e, havzada. E, gene tarım alanları kısmında bakıyorum. Hep tarım Hı -hı. dedim ama bir açıdan da Mera'nın da vuruşunu yapmak isterim. Çünkü evet. bölgede kurulması planlanan kömür ocakları ve kömürlü termik santrallerinin... E, yani, Açıklamalara baktığımızda o alan on sekiz bin mektarlık on bin hektarlık e, tarım ve mera alanından oluşuyor. On sekiz evet. bin hektar senle konuşurken çok hani kolay telaffuz ediyoruz. Biz vakıftaki arkadaşlarımıza sorduğumuzda bunu nasıl gözümüzün önüne getirebiliriz? Yani on bin hektarlık arazi nedir dediğimizde e, bir hesaplama yapıyorlar. 24.000 adet futbol sahası. sahası. İnanılır ben, gibi o, değil. onu bile, önüne onu bile gözümüzün yani, önüne getiremiyoruz. Yirmi dört Adet futbol sahası eş değerinde yaklaşık yani ona e, tekabül edecek bir alanda tarım arazisi var. Burada elma bahçeleri var. Başka meyve ağaçları evet, ben... da olduğu söyleniyor aslında. Onlarla birlikte 10 milyona yaklaşıyor Aynen. toplam ağaç varlığı. Dün e, akşam üzeri gezinin sonlarına doğru hani Karaman'dan daha aşağıya gittiğimizde Hı -hı. beyaz kiraz ağaçlarını gördük. Gördük evet. Yani o İnanılmaz değerli e, baktığında e, meyve ağaçları bir yandan, e, tahıl ürünleri başka bir yandan. yandan. E, hayvancılık hani e, başka başka siz de programlarınızda dile getiriyorsunuz. Açık radyoda da Hı -hı. duyuyoruz. Hayvancılık, et hani bunlar da Türkiye'de hep böyle sorumlu konular. Bunun için meralarımız çok kıymetli. Bu kadar evet. büyük ölçekteki e, tarım ve mera alanının... ...korunması e, gündemde olması gerekirken... ...buradaki e, kömür madenleri... ...kömürle ilgili planlara... ...biz dur de demek istiyoruz... ...aslında dünkü saha gezimiz... ...ve aslında bugün e, sosyal medyadan yoğunluklu olarak... ...başlayacağımız kampanyada... ...biz e, buğdayı üzme... ...portakalı üzme... <gülüyor> ...domatesi üzme... <gülüyor> ...kömür santrali dikme diyoruz dikme. çünkü... Evet, ...kömür üzer diyoruz... ...kömür Değil? üzer yani bizim e, iletişim sosyal medyadaki... E, afişlerde görsellerde hmm. görecektir arkadaşlarımız da. Orada aslında vurgusunu yaptığımız konu çok şu. basit. Evet çok basit. Yani çok basit. Bu da üzülürse sadece Konya Karaman üzülmeyecek. Konya Türkiye Karaman'daki yürücü. evet çiftçimiz öncelikli olarak oradaki o kirli havayı soluyacak halkımız ha, sağlık açısından büyük etkileri var. Öncelikle onlar ama aslında İstanbul'da Pelin de üzülecek, Özgül de üzülecek. Hı hı. Çanakkale'de sadece Konya Karaman değil tabii onu da altını çizeyim. Biz bu ölçek olarak çok büyük olduğundan Evet Konya Karaman'a planlanan e, maden ve e, termik santraller... ...çok küçük rakam vereyim istersen... ...1.80 milyar e, metreküplük bir kömür rezervinden bahsediliyor. Bu kömür madenini kullanarak da yapılması planlanan termik santraller... E, ...5870 ile 5500 megawatt arası bir termik santral yapılması planlanıyor. E, aslında bu da bir tane termik santral değil. değil. değil. E, evet. Çünkü günümüzde 5800 megawattlık bir termik santral yapılamıyor. Bu... ...daha az ölçekte çok daha fazla termik santral demek. yani 8-10 taneden bahsediliyor aynen. değil mi? Aynen. Hani şu anda o aşamaya gelmediğimiz net bir rakam vermek mümkün evet. değil ama aşağı yukarı bizim uzmanlarımızın da dediği... ...bu ölçekte tek santral yapılamayacağı için ya 6 tane hmm, e, 1000 megavatlık termik santral yapılacak... ...ya da 10 tane e, 600 megavatlık termik santral... Dolayısıyla buradaki e, yaşam her açıdan yani tarımsal üretim açısından, sağlık sağlığı açısından. açısından. E, tabii yani orada e, toplumsal açıdan da yani bunun tabii ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var. E, tarım alanlarını tahrip etmekten dolayı e, geri dönülmez bir takım e, zararlarının oluşması var. Ve bu sadece 25-30 yıllık bir e, evet. nereden bakarsak bakalım yani en son teknoloji bile olsa bunun ömrünün daha fazla daha uzun olmayacağı ortada. Ve tabii ki oradaki insanların da o bölgeleri terk etmesi meselesi e, gündeme gelecek. Ve e, tabii orada yine dün e, tema yetkililerinin anlattığı çok çarpıcı bir nokta var. E, biz bu e, termik santrallar e, dizisini e, neden yapıyorsunuz e, diye sorduğumuzda bize işte burada istihdam yaratılacak deniyor bize diyorlar. Buranın istihdam sorunu yok. Ee, burada yani burası işsizliğini yenmiş bir bölge. Herkes bahçelerde çalışıyor, tarımda çalışıyor. Hatta biz ilçelerden, bölge illerden 120-130 kilometrelik yerlerden taşımayla buraya işçi getirtip, Burada çalıştırıyoruz. Burası hem kendi işsizliğini çözmüş hem bölge illere de e, istihdam e, anlamında faydası olan bir bölge. Çünkü orada aynı zamanda çok ciddi bir gıda endüstrisi, bisküvi endüstrisi de olduğu için e, bunlarla birlikte. Dolayısıyla bu e, argüman çökmüş oluyor. Yani burada böyle bir istihdamı e, yükseltmek için. E, sa ...termik santral yapıyoruz gibi bir şey de yok. Çünkü bölge işsizliğini e, çözmüş ve e, çalışan, iyi de e, yani maaşlarında e, Türkiye ortalamasının... E, ...hatta biraz üzerinde de olduğunu söyleyebiliriz e, dün e, verilen rakamlardan. E, dolayısıyla ekonomisi kendi içinde çok iyi işleyen bir bölgeden bah bahsediyoruz. Ve bu insanlar buraları terk etmek zorunda kalacaklar bu termik santral. Çünkü toprakları ellerinden gidecek. E, tarım yapamaz hale gelecekler ve yaşayamaz hale gelecekler santrallar yapıldıktan sonra ve bölgeyi de terk etmek zorunda kalacaklar. Evet, yani tabii bir de bu kadar şeyin altını çiziyoruz tarım açısından ne kadar önemli olduğunu 108 sekiz bin dönümlük tarım ve mera arazisinden bahsediyoruz. Bir de şeyi konuşalım istersen hani bu kadar bu kömür ne kadar kıymetli? Bir yani, ara verelim istersen peki, e, aradan sonra e, o bahsettiğin konudan konuşalım. tamam. My sweet love I'm meditating over a photo To <tries> My love My sweet love To <tries> My sweet love You said to me Until your heart is open You're So I want to be the breeze plain with the curve of your black Shining hair And the busy of dust Softly dancing Softly dancing On your skin, baby Oh, I I want to be your clothes Feeling the shape Of your body while you walk get warm with every touch and every friction with your curve nigo he to shake vi o he to hormedastan to to ba nafas al deman gofti ta داریا کن و اندگی سوکن ابر بر شب بوید دریا بسو ها موج بی تابی در قدم های پودر بسو I want to be your view Some nature made by God Where your lovely eyes Where your lovely eyes can rest, baby To be able to reflect Such a wondrous light Such a wondrous light Such a wondrous light of love, baby of love Such a wondrous light of love Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programındayız. Arada çaldığımız parça Mahzavadat ve Mighty Sam'den Meditating Over a Photo'ydu. İlk yarıda e, kömürü e, konuştuk. E, konuğum Tema Vakfı'ndan Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Özgül Erdemli Mutlu. Konya Karaman e, bölgesinde yapılmak istenen e, kömürlü termik santral projelerini konuşuyoruz. Bölgenin özellikle e, verimli tarım arazileri e, üzerinde ...yapılmak istendiğini bu kömürlü termik santralların konuştuk. Biraz bundan bahsettik. Bölgenin yapısından bahsettik. Hem toplumsal, ekonomik anlamda. Belki biraz da o aslında orada çıkarılmak istenen kömürün niteliğinden de bahsetmek gerekiyor. Türkiye'de son yıllarda bu enerjide dışa bağımlılığın azaltılması açısından... E, yerli kömür e, konusunda bir hamle var e, ve e, yerli kömürün çıkarılarak e, kömürde e, daha doğrusu tamamen enerjide dışa bağımlılığının azaltılması e, öngörülüyor fakat e, kömür nasıl bir kömür? ...bundan bahsetmek lazım. Evet, e, kömür pek e, kalite açısından e, iyi bir kömür değil. E, gene uzmanların, e, kendi uzmanların, MTA uzmanlarının aslında hazırladığı raporlara Hı -hı. baktığımızda... ...maden tetkik aramanın raporlarına baktığımızda kömürün özellikleri çok açık görülüyor. Orada e, kalori değerinin e, gayet düşük olduğunu görüyoruz. Ama nem ve kül oranında yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bu ne demek? Bu aslında çok kıymetli bir kömür demek değil... Ortalama ısıl değeri 1375 kilo kalori gerçekten yani diğer kömür bölge yani diğer kömür madenlerine baktığında bunun hani çok kıymetli olmadığını görüyor söylüyor uzmanlarda ama nem açısından baktığında da çok yüksek yüzde 47 nem yani dolayısıyla hı hı. büyük bir kısmı su evet. kül açısından da oranı yüksek. Ee, bunu bir yana koyalım öte açıdan da bakalım hani bölgenin güneş enerjisi potansiyeline Evet ee, orada seyahat sırasında gördük hani konuştuğumuz kişilerin e, ne kadar fazla e, Karaman'ın Konya'nın güneş e, enerjisi potansiyeli e, olduğuna yönelik yorumlarını dinledik dolayısıyla burada e, çok mega Ölçekte de güneş enerjisi santrali yapmaya gerek yok ama. Aslında ee, onun da bir ihalesi yapıldı geçtiğimiz günlerde. Evet. Ee, Güney Koreli e, bir grupla e, Kalyon e, grubu aslında Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi ihalesi de geçtiğimiz günlerde o bölgede. ...yapıldı yani öte yandan böyle bir potansiyelden de bahsetmek lazım tabii orada özellikle güneş enerjisi konusunda. Evet, yani sonuçta aynı bölgede bir yandan güneş enerjisi planlanıyor, bir yandan termik enerji santralleri hmm. planlanıyor... ...kendisiyle bile çelişen politikalar ama evet. biz onları bir kenara bırakalım. Biz diyoruz ki Gıda ve Tarım, Tarım Bakanlığı'na... E, çağrı yapmak istedik. E, bu kampanya vesilesiyle de e, geçen Haziran ayında aslında uzunca bir süre üzerinde çalışılan e, bir konuda e, Bakanlığımız çok olumlu bir adım attı. E, büyük ovaların ilan edilmesiyle ilgili olarak çok kapsamlı çalışma başlattı. Bu e, Tema Vakfı başta olmak üzere konuyu yakından takip eden kesimleri çok mutlu etti. Çünkü 5403 e, sayılı Toprak Kanunu çıktı. Andan itibaren bu konuyla ilgili olarak biz de hep çağrılar yapıyorduk. Büyük ovalarımız ilan hmm. edilsin, büyük ovalarımız korunsun. Hı -hı. Ee, bunu takip eden bir süreçte biz de bu bölge ve aslında diğer bölgedeki tarım e, o, tarımsal kıymeti olan e, arazilerimize baktığımızda bunların e, korunması önemli bunu biz destekliyoruz ve bu konuyu da hatırlatmak istiyoruz Konya Karaman e, kömürlü termik santralle değil diğer tarımsal üretimiyle gündeme gelsin. Buradaki kömür projelerine bakanlığımızın da korumak amacıyla bizim yanımızda olacağını Olmasın. umuyoruz. Evet. Bunun için de bir yandan da bir dilekçe kampanyası başlattık. Hmm. Bununla ilgili olarak kömürüzer.com bu sene bugün ötürdük. <gülüyor> bugün itibariyle açılacak olan blogumuzda da detaylı <gülüyor> evet, kömürüzer evet kömürüzer.com. <gülüyor> Çünkü kampanya bu kömürüzer. <gülüyor> <gülüyor> Soğanı üzme, evet. portakalı üzme, buğdayı evet, üzme. Slogan çok güzel. Hem akılda kalıcı hem e, durumu çok iyi özetliyor. Ee, nereden e, imza atmak isteyen e, dinleyicilerimiz nereden destek olabilir? Ee, bir, bir tane de online imza kampanyası da Change.org üzerinden açtık. Change.org e, ileri doğru tire e, kömür üzer o da Hı -hı. aynı şekilde komur üzer tabi e, evet. internet sayfasının tam adresi. Dilekçe örnekleri de yazılı olarak da dilekçeler verebilirler e, dinleyicilerimiz. Onun için de kömürüzer.com blog sayfamız. Evet. Kömür üzer hashtag ile de konuya dikkat çekilme çağrısı yapmak istiyorum. Bugün özellikle Konya Karaman'ı konuştuk sen, seninle Pelin ama aslında dediğim gibi Konya Karaman özelinde konuya dikkat çekmek istedik ama söz konusu tehlike her yerde. Adana'nın Hatay'ın portakal bahçeleri de tehdit altında çünkü bu bölgeye de örneğin 17 kömürlü termik santral kuruluyor. Öte yandan domatesi üzme diyoruz. Çanakkale'deki Çanakkale. Trakya'daki evet. e, kıymetli tarım arazilerine dikkat <gülüyor> çekmek istiyoruz Çanakkale ve çevresinde 13 kömürlü termik santral daha Şimdi kuruluyor Şimdi Trakya'da da iki tane gündemde Aynen yerli kömürden bahsettin Temmuz ayında elektrik piyasası kanununda yapılan değişiklikle yerli kömüre teşvik Teşvik evet. Teşviğin öne açılınca örneğin daha önce çok gündemimizde yoktu ama Eskişehir Alpu Alp Ovası da hı hı. E, önümüzdeki süreçte e, tehdit altında olabilir Soğanı üzme diyoruz ...böyle devam ediyor onun için. <gülüyor> evet. Bu mesele hepimizin meselesi. Bu mesele kömür meselesi ve kömürlü termik santral meselesi... ...sadece bir enerji meselesi değil. değil. Bu konu su hakkı. Evet. Bu hakkı gıda hakkı konusu bu hakkı hepimizin meselesi yani hı -hı, onun için hı -hı. kömürü sadece enerji bağlamında değil Tema Vakfı'nın her zaman kuruluşundan bu yana yaptığı gibi e, toprak boyutunda tarım boyutunda da bakalım ve buna dur diyelim. Evet ve aslında e, topyekun baktığımızda da tamamen yaşam hakkı. Yani yaşam tamam. e, mücadelesi e, dün orada da gündeme geldi e, Afşin Elbistan bölgesine sen de zaten gittin çok yakından biliyorsun e, tamamen resmen ölüm saçıyor diyebiliriz e, bacası olmayan. Avrupa'nın en kirli termik santralı olduğunu biliyoruz ve e, bölgedeki yaşamın e, giderek ne kadar zorlaştığını insan hayatını canlı hayatını doğa hayatını ne kadar tehdit altında e, bıraktığını hepimiz biliyoruz ve e, kömür üzer diyoruz <gülüyor> değil mi? Kömür Sonuç olarak kömür üzer kömür, e, üzer, üzer, kömür e, üzer hepimiz üzülürüz, üzülürüz o yüzden e, birbirimizi üzmeyelim bu kömür meselesinden bir an evvel e, hükümet de e, ve bu alanda e, ne diyelim e, çalışmak isteyen veya çalışanlar da vazgeçsin Türkiye'nin önünde inanılmaz bir yenilenebilir enerji potansiyeli var e, artık maliyetler de giderek düşüyor teknolojiler de çok ilerliyor verim almak bu yenilenebilir enerji yeni teknolojilerden alınan verim de yükseliyor. Dolayısıyla Ee, biraz belki şeyleri artık e, düşünceleri hayata bakışı dünyaya bakışı biraz daha değiştirmek ve e, bu konulara biraz daha fazla önümüzdeki dönemlerde eğilmek gerekiyor Biz de tabi programlarımızda bunları konuşmaya yazmaya çizmeye sivil toplum kuruluşları da Türkiye'nin her bölgesinde sahada e, bu konuları anlatmaya devam edecek ben çok teşekkür ediyorum özgür katıldığın için çok sağ ol Pelin ee, bize fırsat verdiğin için ben de bu vesileyle resmen dün bugün sosyal medyada başlattığımız e, ve aslında sahada Türkiye çapında 81 ilde temsilciliklerimiz, gönüllerimiz var. İl, ilçe bazında Mayıs sonuna kadar kömür üzer e, dikkat çekmek üzere Hı -hı. sahada da kampanya yapacak gönüllerimiz. Hepsine kolay gelsin Çok demek güzel. istiyorum. Evet. Gerçekten bunu bütüncül olarak sosyal medya boyutu var ama sahada asıl alanda çalışan gönüllerimize de buradan selam olsun. Hepinize kolay gelsin. E, hep birlikte inşallah nasıl ki 4 senedir Konya Karaman'daki mücadele De devam ediyoruz. İler inşallah sonuçlandıracağız hı hı. E, ve orada görmeyeceğiz kömür projeleri. Türkiye'nin diğer alanlarında planlanan e, madenlerin de e, termik santrallerinde e, bu anlamda e, önüne bu şekilde öncelikle halk sahip çıkarsa geçileceğini evet. e, inanıyoruz. Evet, herkese kolay gelsin. Özellikle sahada çalışan, çevre mücadelesi veren herkese. E, bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Tema Vakfı'ndan Özgül Erdemli mutluyla konuştuk. Bu hafta konuğumuz. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.